Buongiorno <world> Bu Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito Modern sabahlar. Modern, modern sabahlar. <gülüyor> Yurtdaki <Gülüşmeler> insanlar hepinize günaydın Modern Savallar Radyonuz. 14 Ekim 2014 Salı sabah. Espriler, şakalar, tatlalar, maceralar. Koklar gösterileri, güreş tutmaları. Hepsi, hepsi burada. Aynı zamanda görsel lezzetler fırtınası. Hoş geldiniz maceraya sevgili dinleyiciler. Script dinledik. Superheroes radyonuzdaydı. Bu da şarkının en vurucu kısmı olan sonu. Şimdi de bambaşka bir şeyle Get It Right formla devam ediyoruz. Çok güzel ya. Abi sabah sabah keyfinize neye borçluyum onu alabilir miyim? Niye herkes böyle bir yadırgıyor? Ben nasıl, Hayır yadırgamıyorum. Ne borçlu olduğumu söyleyeyim. Ben kurban dinledik bir radyoda. Evet, Abi, o, bizi. Evet, Ondan önce de anladım. bir de Ferda Anıl Yarkı söyledik beraber Evet o, ama dışarıdan bir etki yoktu onun için Onda evet, o kendim Dün kendim bakıyorum dedi. sandalyelerle bir darbe vuruldu bana Hemen akabinde <gülüyor> bugün beraber kurban dinledik Vay seni alalım gelip Servis tek, tek servis sormadınız ki, <gülüyor> sormadınız ki çocuklar Sormadınız, sormadınız ki demiş <gülüyor> Ya sormadınız ki Ben kendimi tutuyordum ama madem sandalye konusunu açtın şimdi bu sandalye... Ben açmadım o dün açıldı bitti benim için ben de bir şey yapmayacaktım ama gene sandalyelerde bir ezikliğinde bir şey yaptım. Ya eziklik değil o ya. Bir... Ben de bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim hakikaten. Azınlık, eziklik değil. Sende de aynı şey var mı? Sandalye bir yere yakın ya. Evet. He, ya, yere ayarlayabiliyorsun abi altından fısfısı var. Benimkinde galiba o ayar yok. Olur mu canım nasıl yok canım? ya? Ha, ben biraz yere yakınım diye kendimi sempatik hissetmeye başladım. Pardon. Yıllarca sırık ve sevimsiz bir adamken şimdi biraz daha yere yakın olduğum için... Tıkın ve sevimli bir adam. ve böyle... Ondan enerjisi, galiba. yaşam enerjisi gelmiş adama yani. Ne kadar güzel. Sen de olumlu bir şey olmuş. Sen de, ters ben, ters de ben de Bende ters oldu. Benim bütün gece sırtım ağrıyordu çocuklar dün. Ah canım benim ah kurban olayım. Çocuk. Sevgili dinleyiciler sırsa <gülüyor> ağrımış. <gülüyor> ve tek değişen şey sandalyeymiştir. Yani şöyle bir bak dönüp, değil mi? döndüm baktım kendime. Bir... bir haftalık bir değerlendirme yaptım. Evet, evet. Bir haftalık bir rizey aldım kendi kendime. Ne oldu ne bitti falan diye tek değişen bir Şurada şey bir var. Şurada bir saattir arıyor kol bulamadı. O arkaya giden. O öbür tarafta olabilir. Öbür abi, o... kaldırdım ya çok yükselmiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi oldu Ege. <gülüyor> Sadece kafamı görüyorum ben. Daha da sevimli oldum galiba. Kaldır evet. abi onu yükselt. Kaldır üstünden, biraz... üstünden kalkman lazım o kolun işe yaraması. Kalkmayacağım. Şey de... Bir yere kadar kalkıyor işte. Ne Demek bir yere kadar kalkıyor. İşte bu kadar kalkıyor. He, e tamam canım daha, canı daha fazla da kalkıyor. Eskiden şey yani daha da eskisi Annel'le biraz şeydi. Beni sevimsiz yapıyordu. Bu alçak ve sevimli olmamış. <gülüyor> Oktay sakalını örelim mi? <gülüyor> ben olsam deminki gibi kullanırım. Yani en dipte. Yani benim <gülüyor> tercihim <gülüyor> olurdu. Daha, daha çok, çok şaka mı Evet, evet orada sevimliliğin üst noktasındasın ya. Bu sadece biraz... kafanı görüyorum ben karşıdan. Bu şey gibi ya bu. Ee, Voltran'ı nasıl en baştan oluşturmuyorlarsa nasıl baştan oluşturmuyorlar? Nasıl nasıl baştan oluştur. İlk önce aslan haliyle Beşi birden uğraşıyorlar da hep canım uğraşıyor dedi. Olmadı, beceremedik Voltran'ı oluştur. 30 35 saniye bir şey uğraşıyorlar. En başta hepsini bir tokatlayıp atıyordu bir tarafa. Ben de öyle programda baktık olmadı. Pıst diye indireceğim, espri dozunu yükselteceğim. Akışlarım senin için geliyor. Günaydın. Günaydın, günaydın hocam. Günaydın hocam. Pardon. <gülüyor> Vay. Ne bileyim say arkadaşımızla arkada konuşuyorduk. Günaydın, günaydın hocam. Günaydın, cecik bir şey varsa bize. Ne siz misiniz bugün? Valla beni ona dönderdiniz ya. Yemin ediyorum ya. Bir fazla enerjiyle geldiniz zaten. Onun da aktarımını güzelce yapamadığınız için ben seyirci konumunda kalmış durumda kaldım. Aa, olur mu ya Fahir? Gel istersen sandalyeleri değiştirelim. Senin sandalyen bugün geliyormuş. Hiç bu kadar şey yapma mağdura evet, şey yapma. Valla yani mağdura yapma. Mağdurluğu... Mağdura girme yani. Ma Ma üzgün, sinirli bir bağırıyor. Bir ondan sonra de, öyle yapmadığın ya. sandalyeleri... Ama hem bağırıp hem sonra ağlamak mağdur... O mağdur, sinir bozulur. bizde mağdurluk teknolojisi öyle işler yani. E tabii musun? sinir bozulur. yalanma Yalan mağdurluk. Bağırırsın. Kendini o pozisyonu düşürdükleri için ilenirsin. Üzülürsün. Ağlarsın. diyecek ya. Yani. Bu şekilde gider. Farelerde cinsel davranışlar incelendi. ne cinsel davranışı Aa, mik, mik, mik, Öyle deme. Mik mik, mik mik mik ama acayip ürüyorlar. Görüyorsun canın da yani... Tavşan da ürüyor ona bakarsan. Tavşanı Ama Tavşanlar ayrı. Cinsel herhalde. fıt fıt fıt fıt. Sincapın da öyle fıt fıt fıt fıt. Bu arada kemirgen dünyası çalışıyor. Kemirgen çiftleşmesi konusunda iyi bir takip arşivi oluşturmuşum bu arada. <gülüyor> evet. Mik Mik mik Fıt fıt fıt. Kıt kıt kıt. Sincap çiftleşmesinde. Sincap kıt kıt, kıt değil mi? Hı <gülüyor> Sincap kıt kıt. Ama hepsi e, hepsi için geçerli bu araştırma. E, farelerde cinsel davranışları bilmiyorum programın başı olduğu için vermesek mi bunu daha sonra ilerleyen ya ver ya sizin bu enerjinizi ancak cinsellik alır. Oksitosin adlı hormona tepki veren çok asayede ki Oksitosin adlı hormon oksitosin hepimizde var mevcut. Var evet ya bir şey çıkmıyor muydu o? E, tamam, çıkmıyor muydu? Koşunca mı toksik? Hayır aşk ha. hormonu ya oksitosin bildiğin. Hormon tamam çıkıyor. Bütün zaten koşucular biliyorsun ha, neye ben toksik koşuyorlar? Bir şey zannettim. Ha, yok toksik olur mu? Oksitosini ben aşk hormonu. Niye o zaman böyle bir isim koymuşlar ona? Ne desin? Yaman. Lan bir güzel bir isim koy. Madem aşk hormonu diyeceksin ona. Ya böyle Fransızca falan olsun. Eros ne, Ha yani bak Eros mesela. Madem i̇şte yani falan bizim... bir şey koyacaksın. O en Ko seviye. Ona olabilecek belki yeni bir hormon keşfedilmesi. Hormonda isim kullanılıyor mu ya? Daha doğrusu herhangi bir hormon isim olarak kullanılıyor mu? Var tabi Leyla var. diye bir hormon var bizim tanıdık. <gülüyor> Niye kullanılmıyor? Karışır değil mi ya? Var ya çok öyle hormon... Ne, ne var? var Ege ya? Sen uydurma. Ne Zeynep var? Zevk hormonu. Güldür Şey yapmayın. Siz de paniğe kapılmayın Gülüyor. Oksitosin <gülüyor> kendi esprisine gül adamlara çok sinir oluyor. Espri güzelse ve gülen yoksa... Yalnız dikkat ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bilimsel bir konu açılsa... Şurada. Hemen ha Kikiki... Koko... Onu çekimleri öyle kakakaki kiki ha ha ha hi hi. Ben de kikiki koko ko, ko, ko diyebiliyorum. Al işte. Yine yani şey oldu bak. <gülüyor> Buyurun sen de kendi kendine gül <gülüyor> şey yapma. <gülüyor> Espri boşa gitmesin. Espri boşa gitmesin. Ee, oksitosini biliyorsunuz. Evet. Ben biliyoruz. Oksitosin zevk adlı zevk hormonu. Bizi çığırımızdan çıkaran. Ee... Ben lan hormona dedim. Oktay yanlış anlattım. Ben Teşekkür lan ]ıyorum. hormona dedim. Kişiye demedim. Peki seli biliyor musunuz? Seli. Sel. Mor sel diye bir şey biliyorum ben İngilizce'de. <gülüyor> o da <gülüyor> mor bir selin gelip her tarafı tavruma etti. <gülüyor> Yokluk falan anlamında kullanılıyor. Yani lokma. Lokma. Bir lokma ekmeğe ekmeğe muhtaç. Onu da çek. söyle ki kapansın. Hayır bu hücre olan bir Bilim dergisi. Aa sel. Hmm. Muhakkak ben Genetik Türkiye'de olsa alırım yani. Son haberler. Zaten bir sel var. Bir sel var. Bir science var. Popular sel. science. Nature var. Başları Nature var. Bir de. Hey girl. <gülüyor> <Bir> de... <gülüyor> la Gazette <gülüyor> de la sport benim bildiğim. Var evet bu ikisi daha var. Toplam 5 tane sevgili dinciler. Şimdi bu, bu, bu sefer selde yayınlanmış uzmanlar. Bu sinir hücreleri bloke edildiğinde. Hangi sinir hücreleri pardon? Nöron. Nöron her neremizdeki nöron. Ortadan okuyor. Everybody's yani. nöron. Sen de ortadan okuyorsun hakikaten. Abi oksitosine tepki verdiğiniz için oksitosinin kısımları geçtim ben anlatmadım. Aa, Bunu anladınız mi? diye düşündüm. Çünkü Tabii. oksitosine e, tepki veren kaç tane <gülüyor> vücudumuzda kaç tane nöron var ki? 30-40 tane bir şey. E, yani işte o. Oksitosinin Türkiye'mizin düşmanı olduğunu düşünüyorum. O. Evet dış mihraklı oksitosinler bizi perişan etmeye çalışıyor. Bizi zevk ve sefaya şey yaparak yönlendirerek bizim ilerlememizi engellemeye sağlıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ee, Oksitosin maşası Oktay Demirci. Demirci. Oksitosin, Oksitosin maşası Oktay Demirci. Daha ikinci şeyde ben de dahil <gülüyor> oldum ya. Ne kadar, ne kadar inandırsın. Kadar sloganların size. dayanılmaz tarafı bu zaten. Ee, bu bloke edildiğinde bu sinir hücreleri farenin oksitosine hiçbir tepki göstermediğini sekse ilgisinin sıfır. Sıfır, sıfır abi demiş. Hoca. Ee, söz konusu sinir hücreleri beynin kişilik, öğrenme ve sosyal davranışlarla ilgili kısmı olan ee, başka bir korteks içinde bulunuyor. Ne yani. tarafa denk geliyor insan insanın korteksini? Şey Göstermek gibi olmasın, yaşı benzemesin şu taraf Fahir. <gülüyor> o tarafa vereceğimiz küçük bir darbeyle demek ki bütün cinselliği, miselliği ne yapabiliyoruz? Bir anda unutulabiliyorsunuz. Bir, anda, bir Sen, anda unuturabiliyor Diğer taraf mi? şişiyor mu peki öyle olunca? Bu, bu taraf sündü. Bütün enerji bu tarafı toplantısını e, falan e, Beynin falan. öyle bir şey vardır yok, öyle ya. öyle bir dengeleme şey Bir şey giderse öbür taraftan bir şey pörtler. Dengelemasyon yani mu diyorsunuz siz? Dengelemez. Görme yetisini kaybedenlerin kulakları böyle çok duyuyor falan. O zaman içerisinde kullanma kullanmama. Bu Cinsen da zaman yeteneğini içerisinde. kaybeden mesela... E, ortaokul öncesine mi dönüyor? Ergenlik öncesine. Böyle mesela beyin her şeyi alabiliyor mu çocuk gibi? Ne Nasıl? Kayıt cihazı gibi Hem, mi diyorsun? Diyorlar ya çocuk kayıt cihazı. Ne zaman ki bir takım şeyler kafa çalışıyor... Maalesef kaydının sonunda ulaştınız diye bir şey oluyor. Ondan sonra bir şey girmiyor kafaya. O da orası daha araştırılmadı. Oktay bu yok mu ediyor? Yoksa böyle... Yok ediyor. Bloke ediyorsun abi. Ya, böyle... Ama istediğim Ondan zaman açarım değil mi? Sıfır, sıfırlanıyor. Mesela, düğme gibi bir şey yani. Düğme gibi bir şey koyuyorlar oraya. Mesela ha. normal yine açma kapama düğmesi de var ama geliyor mesela bu tarafta. Çünkü beyin dediğin şey bir elektrik faiz Evet doğru elektrik diye elektrik, Mesela... Abi. Buradan buraya böyle bir şey koyuyorsun. Bu tarafa pano gibi bir şey koyduğunu düşün. Evet. Senin öyle Şu anda anladım valla. O, o panodan da çıp kapıyorsun gibi. Zaten ben... kulaklar insanın panosudur. Kulaklara da koyabilirsin. Adam ne kadar güzel söyledi. Ee, dişiler bu durumdan çok daha fazla etkileniyorlarmış. Dişiler bu durumdan çok memnun. Ay beylerimiz niselliği öldüğü için biz de rahat rahat dizimizi izliyoruz demiş. Ve e, şu anda çığır açan makale olarak... E... Bunu bize... Email mail olarak atabilir misin nokta <gülüyor> <gülüyor> Tabii atarım. Nobel dosyasının içine koyacağım bunu. Tamam abi. Ee, en sonunda bulabileceksiniz. Nobel dos 2014 diye açalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar bulduk herhalde buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda Beni ne baksana kim olduğunu söyleyeyim Beni ne mi? Beni ne beni ne Beni ne de yavrum Beni ne kara beni ne kara beni ne <gülüyor> Kipriklerin saçların teline kemer olsam yar sarsa beline <gülüyor> Kipriklerin sa <gülüyor> Evet, geleceğinizi benden öğrenmeniz an meselesi... Çok güzel. Çin, Ama hangi benden? E, i̇şte... Et benimden. Et beninden... Et, ben, et beni değil işte hangi siyah Hangi beninden? Her kişinin bir beni var. Hayır, siyah kabarık olan... Ben, ben de belki isterler. Senin dudağının hemen e, sağ üst... E, Cindy Crawford benimden. bahsediyorum. Cindy Crawford benimden bahsediyorum. Çin astrolojisine göre benlerin vücuttaki konumları kişinin karakterine şakkadanak ortaya koyuyor, lakkadanak anlamanızı sağlıyor. Çin astrolojisine göre vücuttaki değişimler kişinin yaşadığı duygusal ve fiziksel olaylara tepki sonucunda oluşuyor. Ben yapıyorum. Öyle lalettan değil. Şu Çinlerin, yani hiç kimsenin dikkat etmediği şeyler üzerinden böyle çok önemli sonuçlar çıkarmasına hakikaten hastayım. Evet. Astrologlar benleri okumanın karakter ve gelecek hakkında bilgi verdiğini savunuyor. Bravo bak, bak. astrolog. Örnek Günaydın. vereyim efendim. Birleştiriyorsun benleri mesela bir <gülüyor> şekil çıkıyor. O senin... ...hayvanın olmuş oluyor. O senin mesela tavşan. Ya. <gülüyor> mesela benim vücudumdaki benleri birleştirirsen... <gülüyor> turna mesela ben de ben. flamingo çıkarsın. Bak turna. Turna dedi sen bu de adam hayatında çıkarttık. kaç kere turna. turna demiştir... ...onu da sen düşün yani. Ee, alın böyle... Ya şu flamingo turna ikimiz de aynı şeyi söylemişiz. Onlar ya. farklıymış ama. Onlar biraz... Şey... Al turna dediğimiz flamingo değil mi ya? Yani? Evet. Tam değilmiş ya. Kargayla o... kuzgun gibi. Yani çok ince ha. bir farkları var. Bir şey diyeceğim Fahri. Sen hangi hayvan çıksın istersin Vücudumdaki benleri birleştirdiğin zaman... Ayı. Ay çok sevimli hayvan hmm, ayı Ayı tabi yani her şeyin başı ayıdır Pek çok şeyin sembolü ayıdır ya Bugün yardım kuruluşlarının çoğuna bak Hepsinin sembolü ayı Kutu... Çevre koruma diyorsun Norma... tak, ayı. Ayı. Kutubu var normali var Kutubu var normali var pandası bozu var. var Bozu, bozu var, var ne affedersin her türlüsü var Yavrusu var büyüğü var, <gülüyor> <erkeği> var <gülüyor> Oynağı var Sanatçısı var Oynadın hayır hani oynayan oynan. ayı, ah oynayan ayı kendi isteğiyle oynuyorsa evvalla ama biz metozori bir oynatma varsa ben ona karşıyım. Kusura bakmaya geçti. Kim? Kimse... Metozori dendi yayında. Ee, alın bölgesi çok özür dilerim ben. Alın mı beşinci bir... kez alın bölgesi dedirdiniz bana ya demeyeceğim bir daha. Buyurun. Bu turuna çok mu süper bir kuş? Çok süper. Turna bir. yenmiyor değil mi? Turuna. İkisi de iniyor mesela. İstersen ama kimin turna... yersi? Kim içi, sonuçta kaybediyor. esiyor. kimin soruyorsun yani? Ben yani genelde size insan, söylüyorum. İnsan şu. olarak. Şu anda var. insan olarak size Ay, söylüyorum. Tur, turna'yı da yiyen vardır çünkü. Yiyen niye bu kadar? kadar türkülerde turna var? Valla pelikan falan yiyen bir ülke olduğu için Türkiye bence turna da eğer uygun bir ortamda uygun bir zamanlamayla bir Ay, iyi bir türkü, ateşte olabilir. Türkülerde niye bu kadar turna var? Türkülerde olan kuş olan turna değil mi bir de balık olan turna var turnabala balığı Ya canım bizim Abi de balığı ya. Balığı da var ya. Var var. Tuna, o turnabalığı olabilir mi? Tuna, tuna bile tuna tuna balığına da turna balığı deniyor olabilir. O da doğru olabilir. Dur. Niye en o kadar iyisi? turna o kadar etkilendin? Mesela ben göçmen olmasından etkileniyorsan leylek çok daha güzel, çok daha havalı bir hayvan. Ya bu şüphesiz. Renkleri mi? cool. Renkleri gaga, cool dedim. Beyaz, allı turna. Siyah beyaz. İşte allı, allı, turna, allı turna. dediğin yani tam allı. Evet güzeldir. O neden biliyor musun? Bu ne yiyor? karides yiyor karadeşleyince ne oluyor? O Lüks bir hayvan. Allah oluyor. Yani Aa, o rengin olduğunu. Vallahi, rüzgara karşı karşı uçan tek göçmen kuşmuş. Rüzgara ha. karşı. Evet beni söylüyor. Teşekkür Ondan ederim. Ondan mı etkilenip türkü? Hiçbir türküde Büyük de rüzgara mı? karşı uçtuğu söylenmiyor ki. Zaten Ama türkü ki. yakılmış olması, üzerine türkü söylenmiş olması ayrı bir şey. İnsanlar Mesela, yıllarca anlayamamışlar. Rüzgara karşı yakılan türküler diye bir albüm olsa orada sırf Turna'dan bahsetse anlarım da. O da olur inşallah Egecim. O da olur zamanla. Şey, leylekli türkü yok neredeyse. Var mı leylekli, leylekli türkü? Ne var? <gülüyor> Leyleyi düz havada av. Ben de onun <gülüyor> <düşündüm. gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyorsunuz efendim diyen bir leylek gözümle canlandı. <gülüyor> Sazlıklardan avalanan bir leylek gibi sesiz. ülkek durgun. Vardır leylekli türkü olmaz ya? Kesin vardır ya. Kesin vardır. Çok fazla konu değiştiriyorsunuz. Şu anda durmadan şeyden şey. geçtik. Çok... Turna'nın hakkını vermeden Leyla'ya Hocam geçtim. alım bölgesi diyebilir miyim? Tamam alım bölgesi de. Tamam Buyur, peki. Alım bölgesindeki benler kişilerle iyi iletişim kurulamadığının en güzel göstergesi. Allah Allah. Göğüs kafesindeki benler ise hayatında e, yüksek mevki işaretçisi. Yani mesela iki göğsünün tam ortasından böyle yumruk gibi bir ben. Doğum izin mi yoksa ben mi? Ben ben ben. Doğum izini çünkü sen belirlemiyorsun. Ebeveyn belirliyor. Anne ben, belirliyor. Ayı ben. Şey ee, doğru o çileği çileği mesela falan aldı. Koyduysa, yani doğru. mesela kalçaya koydu kalça olmaz yani o seninle alakalı bir şey değil. Yanak beli yanak beni egecim seninki de yanak beline girer. Dudak benine girmez mi? Yok girmiyor çünkü yanak çünkü yanağa daha yakın. Hı hı. Dudakla işveli mu gösterir benim. <gülüyor> biraz oynak bir yapın olduğunu ve yere yakın olduğunun en güzel göstergesi. Yanak beni yalnızlığın, kulaktaki iyi karakterin, burundaki bense çok çalışma <gülüyor> Burundaki kılla ilgili herhangi bir şey yok. Onunla yok. ilgili bir araştırma da Kulaktaki kılla da ilgili bir şey yok. Kulaktaki kılda yaşlanmanın en göstergesi. En güzel göstergesi. Çenedeki ben, hırsın, dudaktaki ise hayattan keyif alanların... Ben işte benim, keyif Sen hayattan keyif almakla e, yalnızlık arasında gidip geliyorsun. Yani Hı. herhalde ki hayattaki yalnızlıktan keyif mi almaya başladın? Evet, böyle bir köşeye herkes gitse de bir köşede dursam... Orta okul yıllarında çıktı o He, ben. Anladım. Angelina, siz gitmeyecek misiniz artık o zaman ben biraz içeri bir gideyim. Angelina Jolininki gibi e, Kaş. Neredeydi o, Angelina Jolininki ya? Açalım bakalım. Bilmiyorum fotoğrafını çok, koymamışlar çok, çok, ama çok, çok, Angelina Jolininki bakalım, gibi. Bakalım bir slide gösterisi ha, kaç yapalım. Kaş Beni Kaş ben. Kaş Ben. E, kaş Beni zenginliğin Mel Merrow. Bakıyoruz onun neredeydi? O aynı yerde dudakta. Bahtsızın. Evet. E, e, Bahtsız mı? Evet. Elmacık kemiği altındaki bense. O neymiş? Olası kazalarına verceğiz çocuklar. Olası kazalar. Kimel'in morna da ölü bulundu biliyorsunuz. Evet. Ve Mihail Şmaher de aynı şekilde biliyorsunuz. Onda da, onda böyle, da mı var? Onda da var. Olası kazaların göstergesi. Benimize bakın. Bu saydıklarımı bir ya kez ben daha kontrol edin. Zaten öyledim. benim şey şimdi kimin nerede beni var ben çok hatırlamıyorum. O beni ilgilendirmiyor çünkü, mu diyorsun? Ya hayır yani hatırlayamıyorum. Çünkü ben mesela... Bu robot resim çizme diye bir şey var ya. Evet. Mesela ben bir olayı böyle bir şahit olsam, bir tanık olsam bana böyle çok iyi çizen bir tane adam, adam getirseler. Buyurun tarif edin falan diye. valla nasıl tarif edebilirim? Yani böyle bir adamdı. Siz bir çizin ben o olmadı falan diyeyim derim. Nasıl tarif ediyorlar o robot? Mesela şey çok önemli ya. Şurasında ben vardı falan. Evet. Mesela diyeyim. sen Ege'yi çizdireceksin Yok, robot. Hatırlamıyorum resim. mesela neresinde ben. Bakarak olduğunu. çizdir ya, tarif et. Bakarak çizdir. Vaylight'tı çocuk diyeceksin mesela. O da doğru O da doğru birden Ben niye dertleniyorum ki bu Ya dertlenecek bir şey Hemen bakayım. artistlere benzet Hemen bakacaksın mesela işte tanıdıklardan yola çık Melanie ile çocuk Çocuğun e, levye ile dövülüp Aynı potada eritilmiş Siz hatırlıyor musunuz için. ya Ciddi soruyorum Yani bir insanın yüzünü Tarif ederek çizdirebilir misiniz? Ben daha o aşamaya gelmedim ama şey yapabilirim Çizebilir yani. Çizebilir misin? Değil. Çizde Galiba orada... İşte onu diyorum. Daha aşamaya gelmiyor. Bak Bakarak söylerim mesela. Seni bakarak Ege'ye tarif ederim. Çünkü Fay... zaten bakarak... ben Oktay'ı şey diye düşünüyorum. Ege'nin görmemesi lazım. Görme özürlü olması lazım ki öyle bir fayda olsun. Benim sordum o değil. Benim sordum <gülüyor> bir dedektiflik hikayesi gibi bir şey. Ya da onun bayağı uzağından geçen bir şey. Ben şey diye şey. düşünmüştüm böyle saklambaç programı gibi. Sen sağ taraftasın konuşturmuyor seni. Ya ben sen seylerim. televizyon olarak. <gülüyor> benim söylediğim body <gülüyor> Benim söylediğim robot <gülüyor> resim çizdirebilirim. Çizdiririm abi. Çok önemli bir olaya inşallah başımıza gelmez ama robot resim çizdiririm abi. Çok tamamen senin tanıklığına bağlı. Tamam abi her şey benim tanıklığıma bağlı. Bir söyleyeceğim bir yanlışla bütün hayatlar alt üst olabilebilir. Bir adamın hayatını istersem karartabilirim, istersem onu zirveye çıkartabilirim. Yani bir kere robot resmi Helal yapan adam o. yetenekli birisi ya. Evet. Ona ayıp olduğundan çizdiğini ben şey diyemem, hiç benzememiş diyemem. Çok güzel olmuş. Zaten robot resmi çizenle robot resmi gösteren iki farklı kişidir. Dedikleri her şey dünyasında. olmasın diye. Tabii. Tabii bu tip şeyler olmasın <gülüyor> diye. Ben ayıp olur diye yani her çizdiğine evet falan çok güzel olmuş derim. Sen şey dersin. <gülüyor> olmamış. Çok güzel olmuş. Lan nasıl olmamış? Diye. Elmacık kemikleri çıkık dedin. E çıkık dedim de o kadar çıkık demedim ben. Ben yani olmamış <gülüyor> dediğinde şey demesin daha korkum. O zaman sen çiz. Ben de biliyorsun. Senin de çizimin tane... zayıf. Onu evet. da çok iyi biliyoruz maalesef. Zor ilgin çizimi iyidir ya. Hep aynı adam çizer yani ama iyi, tek, karikatür yani. Yani. tek karikatür çizme şeyi var Onu çiziyor adam 7-24 Bütün yayınlar boyunca Bugüne kadar kaç kere çizmişsinizdir o adamı Binlerce kez aynı adamı çizdim ve <gülüyor> hiç Hala mükemmele ulaşamadım Ya siz hiç şey yapmadınız ama Çok önemli bir olaya tanık olduğunuz zaman Robot resim çizdiremedikten sonra ne anlamı var Yani takılmanın ne anlamı var ya? Robot resminde Robotla bir alakası yok ki Hayır şeyden geçiyor onlar robot resim diyorlar Neyden Nereden geçiyor olabilir? Nereden geçiyor olabiliriz? <gülüyor> faruk eşyan işi, Faruk eşyan <gülüyor> Nereden geçiyor? Şuradan geçiyor. Şuradan Bu, ötürü, Kevin nereden Şipeş'sinin ötürü? filmi vardı ya, ne o? Kevin şüphelilerde fax geçiyorlar ya. Evet. En sona tır tır tır geçiyor ya, o geçen ne? O geçen robot. ne? Robot. Robot. <gülüyor> robot resim değil mi? Faks bir robot değil Galiba mi? Galiba robot şimdi? resimde bazı fix gözler var en başta gösteriyor. Böyle miydi gözleri? Böyle benim. Biraz daha kısık falan diyorsun. Ondan sonra böyle... Gözler şeridi, burun şeridi falan koyuyor. Şey işte, en zor sorulardan biri. Ondan sonra Yani bunun o kadar bir anlıyorduğun adamın nasıl sen gözleri Nasıl evet? Kısın gözleri zihne çakıldı diyorsunuz. Gözleri fetan gözleri. <gülüyor> ben de böyle yapacağım <gülüyor> ya. İsterseniz ben size tarif etmeyim de. <gülüyor> Şöyle güzel bir türkü söyleyeyim gözleriyle ilgili. Mesela emniyette şey mi? Polisler arasında resmi güzel olanlardan birinin mi robot resme yönlendiriyorlar yoksa Güzel sanatlar da Yok senat. özel olarak ona şey geliyordur canım. Böyle ressam olma hayali olan birisi böyle emniyette yan kesici resmi çizerken bulunca kendine hayal kırıklığı olmaz mı? Ama onunla? polislerin içinde de şey vardır herhalde. Sen de istersen bir dene falan. Senin resmin iyidir falan filan şeyi vardır. Benim mi? kalemim iyi diyen bir sürü insan var. Bak Denemek lazım bilmiyorum. Ama iyi. önemli olan mesele yani anlatabilmek. Anlatabilmek evet ben çok şey yapıyorum ya. O yüzden yani ben mesela benim nerede var? Ben hiç Faiz, sende de mesela ben hatırlamıyorum. Aa, var mı senin benim? Benim bak boynumda vardır bir tane. O kadar soyunuyorsun karşımızda falan. o Ben hiç, hatırla hiç hatırlamıyorum Aşk yani. Aşk olsun ne kadar soyunuyorum ya. Hayır en rahat fazla giyiniyorsun şöyle ya sen bir, biraz bir, rahat giyiniyorsun. Bir abiye kıyafetten mi? gözüktüğü kadarıyla yani sizde sanki 7-24 sabah gelip ben size burada şey şov yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey evet. şov dediğim de striptiz şov yani. Şey şov. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şov izliymiş. Fahir sabah striptiz şovunu yaptı sizin o da ne şölenin diye sen, sen yapıyorum yani. Sert musun mesela benim yüzüm. Benim mesela şurada Seni çok netten var. Sakaldan hiçbir şey atamayız. En Selam son da. yüzünü gördüğüm zaman anlatırım ne zaman kesiyoruz. Otele çevirdin yayını. Yüzünü göremiyoruz. Yüzünü gören cennetlik muhterem. Hakikaten ha. Vallahi bu dünyanın üç vakti havalidir. Üç, üç vakti dedim sana 3 saat müddet ostay. Çok, çok az kaldı. Boldan sabahlar. Boldan sabahlar. Modern Radyo Tümrıs'ı Modern Sabahlar'da en bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. 9'u 5 geçiyor saatimiz ve Radyo Tümrüs'ün 105. özel gösterimi yargıça davet eder sizi bekliyor ilerleyen dakikalarda. Yine bir forumla karşınızdayız ve bu sabah gerçekten de potansiyelinizi şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğiz sizden. Evinizin oturma kapasitesini soruyoruz size. Salonda kaç konuk ağırlayabilirsiniz evet, aynı anda? Ben aynen. hesapladım. Ve aynı anda birbirini görmesi şart mı? Görmek yani şimdi yataklarda da otururlar falan da salonda salon... misafir ağırladığında kaç kişi? Oktayların evi salon, salon, ya, yani salon salonu açılır. Hayır salon salonu açılır tamam L tipi ama. L yani tipi yine değil de L salon, tipi. Salon, manjı. salon salon salon salon olması için kapı olması lazım. Kapıyı kaldırmışlar. Bizde kapı yok yok hiç kapı yokmuş. Nerede o kapı? Onu, L, L salonlu salon farklı şeyler farklı şeyler, yani. şeyler hayır, evet pardon abi ya kusura bakmayın biz iş hayatımızda da L salon görmedik evinizin oturma kapasitesi nedir mi diye sorulur evinizin oturma, oturma kapasitesi, kapasitesi kaçtır diye mi sorulur kaçtır 2.3 üst kaçtır üstü. evet cevap mesela 7 Telefonumuz 210 30 30 zannetmeyin ki en yüksek kapasite davetiyeleri veriyoruz. Hayır. Hayır. Kapasiteniz yüksek de olsa, alçak, alçak da olsa, olsa hiç her önemli zaman değil. şansınız eşit. Önemli olan kapasitemizin farkında olmak. Kapasite diyoruz ve sandalyelerinizi sayın, kanepeye kaç kişi alırsınız öyle bir düşünün. Ondan sonra da lütfen bizi arayın 210 30 30. Biraz da gözle canlandırmak lazım tabi. Yani. Oraya da çocuk vermesi lazım da çocuk masası yaparız. Gözümüzde yani. canlandırılması lazım Şimdi ben şöyle düşünüyorum 6 kişi oraya oturur 2-4-6 2 kişi kaloriferin önüne oturur Hatta oraya 3 kişi sığar bence Kafayı Peki. da kaloriferlere dayadın mı Oh süper oh, Sıcacık Onlar ya sıcacık. Onlar Günaydın bu. efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim Neslihan ben Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Gözden geçirdiniz mi kapasiteyi? <gülüyor> o kapasiteyi ben her zaman biliyorum zaten gözden geçirmeme gerekiyor. Sürekli davet mi veriyorsunuz evde Neslihan Hanım? <gülüyor> Aa, tabii ki Neslihan Hanım'ın davetleri meşhurdur. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Neslihan Hanım. <gülüyor> yaza merhaba, Yaza Veda Partisi daha iki hafta önce vardı. Nerede oturuyorsunuz Beste Hanım? O, oranda oturuyorum. Ee, ama velakin da bir e, eksiklik eksiklik demeyin de hani e, ekleyebilecek bir şey görüyorum. Buyurun. Yetişkin misafir mi soruyorsunuz? çocuk misafir mi? Onu söyledik. Yani evet. çocukları da göz ardı etmeyiniz dedik. Yetişkin artı çocuk olarak e, sayıları vermenizi istiyoruz. Evet. Tamam. O zaman ben size üç farklı sayı vereceğim. Buyurun. Evet. Sadece çocuk olursa. Evet. 21. Maşallah. Çocuklar evet, çok oturmaz rekorumlu. diyerek tek sandalyeyi döndüre döndüre oturarak 21 çocuk. Yok. Epey güzel oturuyorlar. Az daha önce böyle bir parti verdiniz ve 21 kişiye ulaştınız. Yani bu afaki öyle, bir rakam evet. değil. Ayakta, evet, ayakta saymıyorsunuz ama yok kokteyl düzeni değil oturarak. Yani kokteyl düzenini <gülüyor> merak etmiyoruz çünkü. Çocuklar kokteylere katılamıyor zaten. Ama çocukların da böyle hepsinin aynı anda oturduğunu ben gözümde canlandıramıyorum. Bilmiyorum ben öyle mi oluyor sizin evden Neslihan Hanım da? Faaliyeti, faaliyetini nasıl ayarladığımıza bağlı. Vay bunu da faaliyet. Böyle bir organizasyon yapıyorsunuz ki vay vay. yerlerine mırmanmış kalıyorlar yani. Yani rakım mı, mı verdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil. 21 Ama, çocuk yetişkine geçelim. Çocuk, 14 yetişkin. 14 Sadece 14 yetişkin olarak. Evet. Evet. Yetişkin çocuk artı, artı çocuk yetişkin olursa. Ol, evet yetişkin artı çocuk olarak da kendi evimde maksimum 9 e, yetişkin ve 7 çocuk ağırlamışlığım var. 9 artı 7 formülü. Evet. Peki şey kim tek geldi 9 yetişkinde? E, yani. Çocukları 2 tane olan var 1 tane olan var. bir, olan var, bir Hiç de Hiç olmayan mesela, var. Hayır yetişkin e olarak. Ay yetişiyor ama e tabii ki kardeşi olan var, evde misafiri olan var yalnız ha, bırakamıyorlar. Ya 9 yetiştiği 7 çocuk dedi. Ok. Ama sen de gel Neslihan'ın kapasitesi yüksek diye çağırdılar demek. <gülüyor> Tuttuğunu getirmiş millet. <gülüyor> Neslihan'ın benimle herkes gelebiliyor demişler demek ki. Herkes geldi. 9 artı 7 bunun üstüne bir de en azından sizi de ekliyoruz değil mi? Öyle mi? Tabii tabii tabii tabii. tabii. Altın... En azından eşimle beni de ekledik. Ama siz tabii servis yaptım, mutfağa gittim çıktım falan diye evet, belki tabii. sandalye... E tabii yani marabalık noktasında hani çok katılmayabiliyorsunuz. Ama yine de arada bir oturuluyor. O zaman maraba tamam. Neslihan olarak yazdık. <gülüyor> beni <gülüyor> <benim gülüyor> maraba Neslihan yazdık tamam mı? Çok sağ olun efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşürüz. Hayır zaten öyle yazdık. Niye tekrar şey yapıyorum yani benim araba Neslihan yazdım Yazdık zaten maraba. Ama abi faaliyet yaptırdı bize işte. Evet, sonuçta o kadar da kolay değil. 16 kişi gayet güzel bence. Ee, şöyle demiş Kim demiş ee, ilk Hanım demiş ki Valla 150 metrekarede her metrekareye 2 insan düşse 300 Nasıl soru bu diyerek Şimdi açıklamamız gerekiyor galiba ee, Evinizin oturma, oturma kapasitesi, kapasitesi, kapasitesi diye sorduk ama Salonu soruyoruz Ve e, tabi e, sandalye işte e, koltuk bir yere varacağız Bu hesaplamaların herhalde. içinde olması lazım İlkdur Hanım Belki e, şey yapıyordur Ve derler Loft tarzı bir ev vardır. Hmm. İnsanların tamam, öyle ayakta ağırlığı olur. O da olur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali ben Ali Gül. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. <gülüyor> Buyurun efendim hemen dinliyoruz sizi. Buyurun. Şimdi e, şey şöyle bir hesap yaptım inceden Tabii hesap yapmadan Çok, bulunmuyor zaten <gülüyor> Bulunmuyor zaten partileri Çok gözden geçirdim Ağır hesaplar, geçirdim. Evet. Ağır hesaplar. Ee, Ben de şöyle herhalde Herkesinki hemen hemen aynı 16 kişi ferah feza oturur <gülüyor> 16 yetişkin yani. Diyoruz değil mi buna Yetişkin yani Kaç, Kaçı sandalyede ee, Ali Bey Kaçı sandalyede yaklaşık e, 12 kişi sandalye Yok yok 12 kişi Kaç? değil de bir böyle 6 kişiyi filan 7 kişi sandalyede oturur. 7 kişi sandalyede. Peki menemen usulü mü bu? Testi gibi mi dizilmiş şekilde? Yoksa küçük küçük böyle localar halinde mi? 6 ee, kişi hoca 4 şey. kişi yok televizyonlarda da bu, falan. Yani rahat böyle rahat bir şekilde herkesin birbirini görebileceği şekilde. Hmm. Peki şey Ali Bey bu 16 kişi otururken yerde minder var mı? Onu da sayıyor musunuz? Hayır Yoksa... hayır, hayır hayır. Kesinlikle yok. Sandalye ve koltuk mu? Ne, mindere evet. mi karşısınız Ali Bey? Yok kesinlikle mindere karşı minder benim. yok bir evinde. Ya evde vardır vardır. Yok. Evde minder kesin vardır abi. İçeride evde minder var var <gülüyor> doğru doğru var. Var çünkü kalitesi... mindersiz ev olmaz abi. Dört <gülüyor> de minder rahat 20 kişiye çıkar 20 bir kişiye anda. 20 kişiye çıkar çıkar. Yoğun yer. 30'u da bulur önemli değil Ko o. Kokteyl düzeni bir evinde 30 35 kişiyi rahat. 16 kişi ben ağırladınız çok... mı hiç? 16 kişi sanırım ağırladım yani e, yanlış hatırlamıyorsam hani tam sayı bilemeyeceğim ama 15-16 kişi vardır herhalde bir seferinde. Ne, ne vardı? parti Yaza veda partisi miydi yoksa hoş geldin? E... Ya böyle hayırlı bir mevzuydu. Birinin bir kız isteme mevzusu falan vardı. Aa, Onun çok Orada bir toplanıp bir yere gidilmiş falandı yani öyle. Çok Aa, Süpermiş. Tebrik ediyoruz <gülüyor> efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, kapısı, Kalibi ev kendinizin benziyor. mi bu arada yoksa kira mı? Kendimizin. Kendimizin. Ben kendisinin diye yazıyorum. Ev sahibi Ali Bey diye yazıyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Görüşmek olun. üzere. Ben teşekkür ederim. An Görüşmek Antimetri üzere. Antimetreküp demiş ki e, bayan yanı uygulamasıyla oturma 60 ayakta 150 kişi alır demiş. Yuh. 60 kişi alını alır mı ya? Alır alır. Yeterince ısrar edersen alır Oktay. Maksimum 5 demiş Ayben Hanım. Maksimum 5 darlanmayı sevmiyoruz evde. Bekleriz buyurun gelin demiş. 5 üçümüzü çağırıyor. 2 Üçümüz. de onlar demek ki. Doğru. O zaman 5 eder. Du, hesabın doğru fair. Yani buyurun bekleriz Ben de, matematik değil mi? olarak hesaplıyorum 18 çıkıyor. Ama bizim evde bir kına gecesi olmuştu. Hı hı. Allah Allah ya siz hiç partilerden haber vermiyorsun nokta. Evet. Evde kına gecesi oluyor. Bizim haberimiz ben olmuyor. Ben de katılamadım fair. Yani gelmek yoktu. O, 30 kişi orada olduğunu ben biliyorum. Akşam çünkü liste yapmıştım. Ve bu ya 30 kişi tek tuvaleti kullanıyor mu? 30 ama. kadın, 1 çocuk. 30 kadın ve 1 çocuk. Çok güzel bir dizi. <Gülüyor> Tu en halfmen olduğuna inanıyorsun Nasıl? da 30 kadın, bir çocuk mı? olduğuna niye inanmıyorsun? Demek ki ayakta kaldı birileri. 16 kişi. Yani şimdi 16 tane yani tabak çanak da olması lazım. Sadece yani. oturtma olmaz ki. E, bu insanlar nereye yiyecek? En azından bir kahve fincanı vardır herhalde Ali Bey'in şeyinde çünkü isteme şey olmamış mı? Bizim evde herhalde 16 tane çay bardağı yok. Aynı anda herkes çay isterse bazılarına kola koymak zorunda. <gülüyor> Siz <kolay için> de... <gülüyor> Ya da şeyden soda. Nurşah Hanım demiş ki bir keresinde 14 kişilik sınıfımı evde ağırlamıştım. Daha fazlasını cesaret edemem sanırım demiş. Aa Hilal Hanım fotoğrafla gelmiş. Aa işte belge. İşte en güzel göstergesi. Babamın yani. doğum günü için 23 kişiydik. 8 kişi masada, gerisi koltukta. 23 8 15. Bak bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 24 kişi. Ha bir tanesi bebek herhalde onu saymıyor. <gülüyor> onu saymıyoruz. Şey. Ben bence o da bir can. O da bir birey sonuçta. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın Egemen ben. Egemen Bey hoş geldiniz yayınımıza. Saydınız hoş mı duydum. sandalyeleri gözünüzle canlandırdınız mı yoksa tecrübelerden hemen şak diye rakamı buldunuz mu? Vallahi biraz tecrübe biraz da böyle göz önüne getirme 18 kişi rahat oturuyor. Ama şimdi haftaya ev devrine gelecek. 18 kişi gelecek. Ev mi aldınız, yeni kiraya mı çıktınız? Yok yeni kiraya çıktık. Yok kiraya çıkınca da ev tebriki oluyor mu ya? Ya artık bu şartlarda biraz zorluyoruz biz insanlar gerçekten. Kastınız diye. galiba biraz. <gülüyor> ya yeni ev şey yaptık ya. E, hayır, baksana 18 kişilik eve 20 kişi çağırmışlar. Hı. Hakikaten. Yani Egemen Beyler zorluyor yani demek ki öyle söylediği gibi. <gülüyor> Misafirler Şartlar de şey yapıyormuş nederler. Hayır 18 kişilik eve 20 kişiyi tıkıştırdılar yani biz rahatsız olduk. Biz şey çok çok yapıyoruz ya. Şey karşılıklı eğlenince <gülüyor> iki kişi ayakta Şeye alacağız. Sehpaya var. Hı hı. Sehpaya oturacağız iki kişi Egemen Bey, bence hemen girişteki o şeyde ayakkabı bağlamak için oturtulan <gülüyor> yer var ya. Oraya da bir kişi alın. 21 olsun. <gülüyor> 21, 18, 21 iki kişi neyse 12. Tamam. 22 kişi yapalım biz onu. Tamam, yani... tamam Egemen. Öyle yapalım biz. Ee, şey Kesin rezervasyon değil mi? Yani teyit ettiniz yani. Aradınız. Geliyorlar. Teyit ettik. Teyit ettik. Geliyorlar. Peki bir şey Ay, soracağım. Ben... Laf aramızda evet. Egemen Bey. Yani ne bekliyorsunuz? Yani kişi olarak değil. Yani tabii ev şeyini hayırlamasına geliyorlar ya. Bir beklentiniz evet. var mı? Böyle hani. Var. Bir eksiğiniz var mı? Nedir? Var. Halı var. Halı var. Perde olur. var mı esas? Perde, perde. Perde. O değil de perde, perde iyi çıkar. Perdesiz tutar. olur mu? Perdesiz olur mu? Ki halı olursa... Bence halıya da çok rahat bir şekilde altı kişi oturtulabilir yani. Biraz şöyle kalınlığından olursa niye olmasın? Lütfen Çünkü... herkes oturacağı halıyı kendi getirsin deseniz davetiyenizde daha güzel olur. E, halı mecburiyeti ben... vardır diye. Esasında mesaj da vermiş oluruz değil mi? Eksiğimizi. Hani... Eksiğimizi. Halı eksiğiniz var. Hayır herkes kendi halısını getirsin derse. Esasında biz öyle bir şey desek. <gülüyor> evet, Ayol getirirler evlerindeki eski eski halıları, arabalarındaki ondan sonra şey olursunuz, mağdur olursunuz. <gülüyor> bir şey soracağım. Nerede ki halınız eksik Egemen Bey? Hepsi. Hepsi hiç, mi? Hiçbiri yok mu yani? Bugüne kadar halı hiç halı yok. almadınız mı hayatınızda? Yok biz yeni evlendik. 3 ay oldu evlenelim. He. Ha, Aa, yani. halı... Her şey aldınız. Halıya para kalmadı. Aynen. Televizyonlar, DVD'ler ilk etapta alındı. Tabi perde On bütün parayı telpiler. yedi. E, he, hepsi tamam da yani düğünde takılanlar ne oldu? Onlar bekliyor biraz daha. Çünkü kendimiz değil. Hmm. Onları yani, biraz... Çünkü evin şekline göre halı alıyoruz. Evet. Doğru. Şimdi bu 22 kişiden belki dinleyenler vardır bizi. Ona bir tercih de söyleyin. Yağcı bedir mi? Makine halısı mı? Tercih ederseniz el dokunması mı? Bir de renk olarak P ne olsun? Yani, Onu da şey yapalım. Şu patchwork'lerden istiyoruz bizi ya. Bunu patchwork. Arkadaşlar dinliyorlarsa Onun evet. Onun ucuzunda var, pahalısı da var. Ucuzundan mı istiyorsunuz, pahalısından mı? Düşünmeden yani. cevap verebilirsiniz. <gülüyor> Onları arkadaşlara bırakalım artık. Onları onların zevkini. Eğer onlar Egemen Bey neyi layık görüyorlarsa değerli eşiyle beraber o, onu alsınlar. Ama ben yani şöyle bir kaliteden ödün vermeyen yapısını hemen anlıyorum. Nerede oturuyorsunuz Egemen Bey? Bahçeli evlerde. Bahçeli, Bahçeli evlerde. Peki efendim. Çok teşekkür efendim size. Hayırlı halılar size de. Çok sağ olun. İyi yayınlar teşkilatlar. Yıllar geçtikçe her taraflar halı kaplansın efendim. Çok sağ olun inşallah. Gerçekten <gülüyor> kolay gelsin. Kenan Beyciğim. Biz demiz ki Kenan Bey'cimiz hmm, 2 kanepe ki. 14 kişi 8 sandalye Efendim nasıl kanepeler onlar ya 7'şer <gülüyor> kişilik 7'şer kişilik kanepe mi var O zaman biri 5 e, kişilik Diğeri 9 kişilik L şeklinde olan Ortaya 3 kişiyi sıkıştırıyor Kenan Bey O köşeye adam oturamıyor ki 10 minder kapasite 32 Ama misafir sevmem demiş <gülüyor> <gülüyor> Kenan Bey'in dürüstlüğü de yani inanılmazdır Kapasitem var keyfim yok diyor yani ee, tutkanım 18 yetişkin, dört çocuk ağırlamış, ağırlamışlığımız Mişliyorum var mı? ama 12 kişi rahat oluyor. 12 kişi 12 lütfen geçmemeye <gülüyor> özen gösterin. Mesela grup olarak geldiklerinde mecbur yapıyorlar tabii. tabii o. 18 kişilik grubumuz var rezervasyonu alabiliyor muyuz? Efendim maalesef. teşekkür ederim o da göndermiş. Allah Allah herkesin evi de ne kadar kapasiteymiş? Krebon şey. demiş ki ayıptır söylemesi evimiz iki katlı zorumuza şey. Ondan gitti. Yine grup mesela doğum günü grubunu yukarı alıp aşağıda öbür Aşağıda kına kına grubunu da aşağıya alırız. İki ya. farklı bir tematik parti yapılabilir. Mesela Onu birinde kına güzel. gecesi, diğerinde doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> tema yine aynı da zamanlamaları farklı. iki çift hatta zamanlaması manidar. 40 kişi, e, alt kat 12 kişi Ha 40 kişi, alt kat 12 kişi, üst kat Vay be. Şova yönelmiş yani. Vallahi gayet güzel. O zaman kına gecesi altta olur abi. Üstte de kız isteme olur. Bence de 12 kişi ideal. 12 kişiyle kız isteme olmaz ya. Çok az. Az mı? Az. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Moder sabahlar. Espiriler şakalar sevgili sanatseverler, Modern sabahlar devam ediyor. 9.32 oldu saatimiz. Radyo Tünel'in 35 yıllık Hı -hı. hayatını bizle Be 105 105. <gülüyor> özel gösteriminde <gülüyor> Yağuç adlı film sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler ve salonda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Eminizin kapasitesi ne diye sorduk. Telefonlar geliyor, Twitter'dan mesajlar geliyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Telefonumuz 210 30 30. Şöyle gözden geçirin evde en fazla kaç kişiyi ağırladınız, ağırlayabilirsiniz? Niye size gelmiyorlar? O kadar kişilik kapasiteniz var hiç misafirimiz yok diyenler de biraz hatay kendilerinde arasından. canım. İlla çok kapasitesi olacak diye de demedik tabii, yani. Ben 3 kişi ağırlıyorum ama butik. Bizim butik ev, bizim diyorum. yani o öyle Sonuç, de olabilir. Sonuçta, sonuçta bir ev vardır. 3 kişilik mesela bir evdir. 30 kişi girer orada güzel vakit geçirir. Bazı ev vardır 30 kişilik. 3 kişi girer Üç kişi gelir, mutsuz gelir, olur. Mutsuz olur çıkar. Evet, yani. Çünkü o zaman ev büyük geliyor. Yani burada piyasa yokmuş gibi bir his uyanıyor insanlara. Ev büyük evin derdi büyük olur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Elif ben. Elif Hanım. Hoş geldiniz ha. yayınımıza. Hoş bulduk. Sever misiniz misafir gelmesini? Evet çok severim. Ama davet <gülüyor> ettiğiniz misafir değil. Durup dururken tam diziye oturdunuz. Bing dong kapı çaldı. <gülüyor> Elif hi hi. Ya biz buradan ben. geçiyorduk. Elif bir uğrayalım dedik sana falan diye böyle bir... Aa, sevdiğim insanlarsa e, Hiç problem olmaz Sevmediğiniz insansa sevmediğim, onu söyleyebiliyor sevmediğim musunuz? Sevmediğim arkadaşlarım yok ya yok sıkıntı yok yani ya herkes Herkesi gelebilir. seviyorsunuz ya Tanıdığınız <gülüyor> evet, herkesi evet. seviyorsunuz değil mi Elif Hanım Tekrar altını çizerek söyleyelim de çünkü Evet tanıyanlar... evet seviyorum evet, sevmek, zorunlu... <gülüyor> ya, sevmek zorunlu Sevmek zorunda değilsiniz yani o Karşıdakiyle ilgisi bir durum da olabilir ama Peki en kıyafetiniz mi var Elif Hanım Pijamalarınız mı var evde kimse yokken Ev kıyafetim var. Nedir evet. ev kıyafetiniz çok özel değilse, gerçi ev kıyafetleri yani çok. Ev şortman genelde, ev şortmanları e çekiyorsunuz, tişört. sportif tişört. Evet. Hı -hı. Peki evet. Elif Hanım misafir geldiğinde bu kıyafetinizi değiştirmeniz gerekir mi? E, Kimin geldiğine bağlı o. Ama... Çok, çok sevdiğiniz biri geldi. Çok sevdiğiniz biri geldi. Yok o zaman değiştirmem. <gülüyor> Öyle oturalım yani. Ama zaten bütün tanıdıklarınızı çok sevdiğiniz için otomatik hiç değiştirmenize gerek kalmadı. Peki dışarıdan yemek Ama... istediniz mesela. Dışarıdan yemek istediniz. Kapınız çaldı. O yemeği getirdi. O, o zaman değiştirir misiniz üstünüzü? Eşofunu Hayır yok. değiştirmem. Hayır. O, o zaman sevgi değil yani. Evet. <gülüyor> Evet, o şunu düşünüyorum. Oktay çok haklı, kriter, sevgidir. Siz hiç üstünüzü değiştiresiniz yok galiba Elif Hanım. <gülüyor> yok ya, gerek yok yani. Hani her halimde görebine Her halimde güzelim sonuçta. diyorsunuz Elif Hanım. <gülüyor> yani Kendine güvenliyorum. Evet. Peki Elif Hanım, kaç kişi geldi siz evde ev kıyafeti. Siz evde yokken yani eve kaç kişi geldi gitti? Hiç <gülüyor> haberiniz var yani mı? Yani ev, ev kıyafetiyle değil de bir yılbaşı partisi vermiştik biz evimizde. 20 kişi davet etmiştik. Evet. Yani bizimle birlikte 20 kişi oluyorduk ama 17 kişi olmuştuk. 17 kişi gayet rahat. o 3 kişiyi partiyi... de hayatınızdan çıkarttınız herhalde. iptal ettirmişler yok. son 10 dakikada. Yok çıkartmadık. Onların e, yurt dışından abisi geldi arkadaşlarımın. Ne, son dakikada. Yazdılar. Tabii tabi onları, son dakikada. Son dakikada hmm. gelince. Abim ne gelebilir ee, miyiz dediler. E onları da getirselermiş. <gülüyor> Yok abimle gelebilir miyiz demediler çünkü onlar da bir aile partisi yapmaya karar hmm. verdiler. Öyle olunca anne baba anne babalarının evine gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Tabur yapma hakkı doğmuş size yaptınız mı? <gülüyor> Yok yapmadım. Hafif olsa. abisi Peki, gelmiş Amerika'dan. Yazık olur mu e, ya mutlu yani. bir şey. Peki, e, eğlendiniz mi o yılbaşı partisinde yoksa böyle hüsranlı çok mı? Çok eğlendik. Hayvanlar no, gibi eğlendik diyebilir misiniz yani? Ee, diyebiliriz evet tabii. Yani akıllara yer eden bir yılbaşı partisi oldu ama evi de <gülüyor> evet, rezil evet, etmediler oldu. mi? Kaç yıldaydı bu Elif Hanım? tabii. E, 2010'a girerken. Onun üstünden 3 yılbaşı geçmiş. Bir daha Hala daha yapmam etkili. mı diyorsunuz? Bir daha yaptım. Ee, ama o zaman Evet yaptım ama daha az insan vardı onda. Çünkü iki, o 2010'daki yılbaşında bir daha bu kadar kişi çağırmayacağım demiş. Yok hayır öyle olmadı. Şimdi bazı arkadaşlarım tabii aramıza yeni katılan çocuklar falan oldu. Çocuklar olunca çok kalabalık çok iyi olmuyor. Hı -hı. Onun için biraz daha böyle sayıyı azalttık. Ha, Elif Hanım çocuk sevmiyor. Çocuk sevmiyor. Evde misafir seviyorum çocuk ya. sevmiyorum. Çocuk Getirmeyin diyorum. Ya. Hayır büyükleri Abi, neyim ben şu anda? Seviyorum çocuk. Ama herhalde de kendi çocuğunuzu, kendi çocuğunuzu seversiniz tabii canım. Yok, yok yok. Değerlerini de seviyorum da. Aa, yani çok tabii ki ortada çocuklar olunca o kadar kalabalık daha zor oluyor yani. Hamile Elif Hanım'ın <gülüyor> üstüne gitmeyin <gülüyor> canım. Hakikaten. Aa, kaç <gülüyor> haftalık Elif Hanım? E, 23. 23. Aa, belli kız, oldu o zaman. Belli oldu hakikaten. Paylaşmak ister kız. misiniz? Kız olacak. Evet, i̇smini ne olacak. koyacaksınız? Ege koyun. Hem erkek hem kız ismini. <gülüyor> Ya biz Buse koymayı düşünüyoruz. Buse, Buse Ege evet. soyadınız ne? Bayram oldu. E, Buse Ege Bayramoğlu bence, bence güzel. güzel. Tarttı yani. Ya Soya. da Ege Buse de olabilir. Şimdi Ege soyadınız Buse. uzun olduğu için e, bence evet. böyle bir dört Ece dört Ece çok güzel. Dört Ece dört Ece kuralı <gülüyor> Türkçe'mize yeni girdi. Az Aslında önce. Oktay ile Fahir'i de düşünebilirsiniz. Nasılsa Buse ismi garanti. Oktay Fahir <gülüyor> Bayram oldu da olur. Oktay Fahir Buse Bayramoğlu O da olabilir. E... Allah Allah. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ama bulursunuz. sağlıklı olsun da Elif Hanım. Daha 17 haftanız var. <gülüyor> bol bol düşürürsünüz. Tebrik ediyoruz bu i̇nşallah, arada. İyi şanslar inşallah. diliyoruz Teşekkür Elif Hanım. Hoşçakalın. Teşekkür Geçin ediyorum. Sağolunuz efendim. Hoşçakalın. Kenan Bey en son kendimi ağırladım. 4 kişiydik diyerek bir tweet atmış ve fotoğraflı 4 e, tane Kenan Bey'cimizden var. Salonda oturmuş. üçü birbirine laf sokar şekilde bir pozisyon almış. 4. Kenan kitap okuyor. Şu şortlu. Ee, şekilli bacaklarını görmek mümkün. Gerçekten ee, şekilli mi? Sana mı şekilli geliyor Oktay? Vallahi çözünürlüğü düşük. Buradan <gülüyor> böyle bir fotoğrafın Buradan, ama yani... Düşük çözünürlük bir bakınca, şekilli bacağın göstergesi şekilli gibi. Bacak gibi, gibi, gibi duruyor. Ama evet. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Ee, Ege Bey şekilli bacaklarınız tabii ki söz konusu tabii ki yani, edilmez. Böyle amatörü eğlendirecek bir <gülüyor> <gülüyor> şekil olduğunu zannediyorum <gülüyor> ben. Yürem Hanım demiş ki... Vallahi çok imrendim millete. Beni ferak ferak dört tıkıştırma teknolojisi de 9 kişi alıyor. 10 kişi olmazız demiş Reminal. Ee, ondan Yeterli sonra... zaten Yeterli ya. Bir yerden kişi... sonra şimdi 18 kişinin aynı anda konuşması, aynı konuyu konuşması diye bir şey yok. O seminer, panel tip bir aynı şey aynı bir de evlerde genelde tek tuvalet var. Benim en büyük sıkıntım o. Şimdi Doğru. o 18 30 gibi rakamlarda yani gerçekten sıkıntılar doğuyor. Misafirliğe <gülüyor> gidildiği zaman da uzun kalınmaz tuvalette diye düşünüyorum. Uzun kalamazsın. Kabahatini zaten büyük kabahatini evde göreceksin. Orada Otur, hızlı tık, 30 tık. kişi de olsa tık tık geçer Fahir. Tık tık geçer de bazısı hmm. tık tık geçmiyor. Bir de yani duş alma gibi değil ki iki dakika ile sınırlı tutun. Bu tamamen hani. E, Konkanstrasyon bir şey. Ko yüksek konsantrasyon Dışarıda uğul ses var. Ha ha ha En güzeli telefonla girmeyi yasaklayacaksın. <gülüyor> evet, evet, o en güzeli doğru. Oturdum, baktım orada 2048 yapayım, Yok, mesajlara bakayım. Yok, herkesin her dersin içinde telefon çıkarmak olmaz. olmaz. Şurada oyunumu oynayayım tamam, falan, da, Anladın, bakayım. Bar hocamız demiş ki ben sınıflarımı ağırlardım demiş. Sınıflarımı mı? Eee tabii beş sınıfı var Bahar hocamızın, biliyor musun? Tamam, 24-25 kişi falan. Bir de kızımın doğum günlerinde 30'un üstüne çıkardı. Hay ha, maşallah. Evin bereketi de boldur. Bu arada işte bunun yani 10 kişiden e, sonra aynı konuyu konuşan insan olmaz büyük ihtimalle. 10 kişide de olmaz. Orada canım. bir moderatör lazım. Moderatör ev sahibi Yok, çay olmaz. mı koysun modere mi etsin yani. Da, ev sahibinden moderatör olmaz abi. Orada başka bir e, daha şey olan Nasıl ki yarlı olan ya. birinin olması lazım. Ben öyle yani. bir parti hmm. vermek istiyorum ben, evde kalıp. Şimdi e, sırada anılar. Herkes bir anısını anlatsın. Ortak anı olabilir. Buyurun sizden Ama sen başlayalım. moderatör oldun şimdi. İşte evet. moderatör olacaksın. Ama ev sahibi olmaz mı? O dedi ki ya, yalnız taştan duvar olmaz, ev sahibinden moderatör olmaz. O zaman olmaz. ne? Ne onu şapkanın içine isimler atılabilir. He. Moderatör seçim Ama ben ama gençim, o da moderatör bir şey ama, Ben iyi yaparım moderatör. Moderatör atan. Ya sen her şeyi o zaman Hiç bana bir yok. iki kere moderatör yaptılar ya. Hakikaten ya. Başımıza bir... Türkiye'nin moderatör şeyi doğayı nedir moderatör olma? Allah Allah ya. Sen o zaman başkasının evinde moderatörüm. Ev sahibi moderatör olmaz. Kim olacak moderatör ya? Moderatör ev sahibinin atadığı biri olacak. Atanma ile değil Atan seçilme ile olur. Abi o zaman da bütün gece Orada gider de, ya. Bütün misafirleri <gülüyor> de dağıtırım eğer bir kampanya yürütülecekse. Pardon derim Bu adamlara iki kişi versen modere edemez. Adam damaklı beyler yapacak bir şey yok. Bir de ev sahibi istediği showu yapmaz mı ya? Ya ya evet mesela ben abiye kıyafetlerimi olmaz. giyer şöyle bir kıyafet şovu yaparım muhakkak eve gelen mesela. sormuş duvara yaslananlar dahil mi? Ayak koymama kaydıyla evet. Nasıl yüzünü yaslayıp da üstü arama tipi duvar yaslananlar. <gülüyor> yok Oturma böyle ayağın yok mesela Aha. ama duvara böyle. Ayağı yaslama böyle... yok ama. Çoraplısın abi. Çoraplı adam. Ayakları kokan insanlar yok, duvardan hiç çıkmıyor. Ayak yağı var ya dünyanın hiçbir Çoraplı yerinde. Çoraplı ya böyle. ayak yağı değil çorap var. Pardon Oktay da, o iyi, ben sizinle bir insan var. Tamam tamam. Yani bünyeye göre değişiyor. Ben geleceğim ayağımı biraz duvarlara koyayım. Bakalım o çorap var. Bakalım vardır. Didem ne yapıyor? <gülüyor> Bakalım Didem ne yapacak? Çok merak <gülüyor> ediyorum. Sevgilim çorap var. Saçmalama diye bir yerden yere vursun. <gülüyor> Özlem Hanım da şöyle demiş. Koltuklarda 9 kişi oturabilir. Yemek masası 8. Toplam 17. Ama bizim çoluk çocuk 29 kişi misafir ağırlığımızı. Bunu ben niye söylemiyorum ya? Neyi? Ağırlamışlığımızı. ağırlamışlığımız 29 kişiyi konuk etmişler. Ağırlamışlıklar. Ağırla <gülüyor> Ağırlamışlıklar, yaşanmışlıklar. <gülüyor> ağırlamışlıkların tortusu kalmış. Ondan sonra Ege Bey'in çırpı bacaklarıyla kıyaslamaya girmem bile diyor Kenan Bey. Pardon ısı çalamadım ya ağzım büzüştü. Vallahi amatör eğlendir diyorum tekrar. <gülüyor> Vallahi ben e, read white ettim bakalım. Aç fav olacak. Ege senin bu bacaklara çırpı eşlik. dendi. Farkında mısın bilmiyorum. Benim bacaklarım bilekçisi kaslıdır <gülüyor> Vay çok ayıp oldu yalnız. Yüzüne yüzüne güdün adam. <gülüyor> Telefonumuz 210-30-30 sevgiye dinleyiciler. Ee, yarın da bacak konuşsun isterseniz. Şimdi <gülüyor> e, salonda misafir ağırlama kapasitenizi konuşuyoruz. 105. Radyoottu özel gösterimine de davetiyeler veriyoruz. Bu arada Radyoottu.com.tr'ye bu aralar uğrarsanız e, bilgisayar başında olan dinleyicilerimiz yeni şeyimiz var. Portalımız var. Zıbam diye. zıbamzıbam.com. Zıbam diye evet hemen ana sayfada görülüyor sevgili dinleyiciler. Oraya bir tıklayın. Yeni açtık. Dinleyicilerimiz bir baksınlar, katkıda bulunsunlar, yorumlarını yapsınlar. Güzel güzel geliştirelim onu hep birlikte. Çok Günaydın güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak Başak Hanım hoş geldiniz Evet hoş bulduk. Peki Başak Hanım. Bir erkekte biçimli bacak sizce e, önemli midir? Yoksa zaten pantolon giyiyor bu adam. Ne kim görecek onun bacağını mı diyorsunuz? Hay zaten pantolon giyiyorlar gerçekten öyle hani. Ama bunun yaz sezonu mi? var. Tatil'e gideceksiniz Bilmem ne. yani. Evet anlıyordum bacağ... zaten hani kısa şort giyiyorlar falan tabii ki önemli ama formu değişti ben arayana kadar. E benim için <gülüyor> öncelikli diyorsunuz. De... Tartışma <gülüyor> çıktı da sizin <gülüyor> Bu ön soru, ön soru, ön soru. Ha, yani ön sor. Yani biraz sonra konumuza geçeceğiz. Ama tamam. yani şimdi şöyle düşünün ee, evli misiniz Başak kadın? Ee, şu anda okuldayım birken. evde misiniz demedim. Evli misiniz dedim. Ha, yok evli değilim ben 20 yaşındayım. Evet. <gülüyor> Doğru çok mantıklı. Evet. Tamam 20 yaşındasınız. Erkek arkadaşınızla şekilli bacak olmasını mı tercih edersiniz? Yoksa çırpı bacak olmasını mı tercih edersiniz? Yoksa benim için bu 5. 6. seviyede önemsiz bir konu mudur dersiniz? Önemli olan yani. huyu güzel olsun, yüzü havalı, saçı falan olsun ders. Tabii ki evet önce huyu güzel olsun sonra yüzü güzel olsun. Huyu güzel <gülüyor> olsun, şey. yüzü güzel olsun. <gülüyor> evet, ah, yani. Erkekte neye evet. dikkat ediyorsunuz genç beylerde? Özellikle? Ne denk Fizik, Fiziksel olarak fiziksel dikkat olarak var? Evet mesela geniş fiziksel omuzlar yani Sağlıklı en saçlar en Galiba yani. öyle ya biz insan olarak yani. en, en başta yüzüne bakıyoruz olsun. Benim insanım. gibi baby face Baby sen. face, evet, baby öyle face. Ama köşeli Aynen. çeneli falan böyle son derece erkeksi Sert keskin hatları bir şey istemez misiniz? O da olur O da olur <gülüyor> ama <zamandan. gülüyor> o da olur. Abi Hangisi de meyvem lazım olur diyoruz Peki. düzgün olsun. Elif hanım, şimdi sizi saçma bir yöne çektik biliyorum. Siz kapasiteden bahsedecektiniz de. Evet. Madem konu açıldı, bir daha soracağım. Mesela tabii, tabii. şimdi kadınlarda şey var. Siz de yapıyorsunuz. öyle kalçam varken o tip bir etek mi giyilir falan filan diye. Hani vücuduna evet. göre kıyafet seçmeyenler oluyor ya. Kadınlar tabii, bunu şey evet. yapıyor. Erkekler için de aynısını yapıyorlar mı? Kadınlar hmm. mı? Yani çok tabii erkek bedenine ve modasına çok hakim olmadan yorum yapılıyordur da bir de kadınlar kadar çok şey de yok yani pantolon denen bir şey var. Tabii evet hani ne kadar farklı bir şey Ama olabilir. mesela o çırpı bacaklarıyla utanmadan şort giymiş falan deniyor mu? Yok ya öyle bir şey hiç denmiyor. yani ben mesafında hiç duymadım erkekler. Pantolon öyle kesimi önemli şey. mesela. Evet kalem pantolon, pantolon mu yüksek kesim mi? Yani şimdi Başak Hanım şey yapmıyor ama konusu farklı olduğu için. Ee, söylemiyor ama yani biraz şey yapsam ya, çok dökülür. dökülür gibi geliyor dökülür, bana dökülür. Yani. Ya, bir şey söyleyeyim erkeğin giyinmesi önemli bence yani ben dikkat ederim öyle hani ne bileyim erkeğim diye kot tişört et nereye kadar <gülüyor> Doğru, bir şöyle bir buraya bakıyorum da stüdyoya Kod kot tişört nereye kadar? Vallahi bayağı ileri yaşlara kadar kot tişört bayağı ileri gidiyor yani öyle söyleyeyim. Peki kapasiteye gelelim o zaman Elif Hanım. Buyurun. Elif Hanım Başak Elif Hanım ya. Başak Hanım ya. Başak Hanım evet. mı? Evet. Benim en Başak son listemizde Elif Hanım olduğuna göre Başak Hanım olmanız garantili. Daha garanti. önce konuştuğumuz hanımefendi o zaman. Elif Hanım <gülüyor> ki buyurun Başak mi? Hanım. Kapasitenizi ya, alalım. Bizim eee şimdi şöyle. En son 28 kişiyi salonda eğladığımızı biliyorum Yuh, ben. Maşallah. Evet gerçekten. Şöyle bir hani 10 kişisinin sandalye geri kalanı. Oturma olacak. düzenli. Hani falan denilir ya böyle daha ne bileyim Tabii. küçük ama şey, otel. <gülüyor> Berger'in kol konulacak yerlerine de mi oturuldu? Aa, ya, ben, ben mesela oturuyorum hani ben kızenim olsun falan. Hani daha yaş grubu küçük olanlar evet. oralara. Neydi bir bir organizasyon? Bizim komşu günü var. Komşu günü gün mü? Evet annemlerin. Ne, ne demek o? Gün mü yani? Ha komşu günü ha, gün. evet ama şey böyle. KS'li Alt... bir gün böyle incekte oturuyoruz biz. Yani altın İnce günü falan mı peki yani? Yok altın falan değil işte. Nakit mi evet. çalışıyorsunuz? <gülüyor> Valla arasıyla akşamlar ilgileniyor. Ben ilgilenmiyorum. Başka ya ortada Allah. bir para dönüyor yani. O herhalde 28 kişi Tabii. babanın ağırlığını mı ya? Başak Tabii para bir de... dönüyor yani. yani. Masrafları çıkaracak kadar olması şart en siz, azından Siz evin kızısınız değil mi? Genç kızısınız. Evet. Yani evet. orada... Sandalye kenarına oturmanızda şey zaten daha çok fazla oturur halde kalmıyorsunuzdur koşuturmak falan filan. Yani evet tabii bize gelinince öyle Peki oluyor. Peki Başak Hanım, kısır mercimekli börek ondan sonra diğer börek çeşitlerinden falan oluyor mu? Bizimki böyle yemekli de oluyor hani hem kısır böyle neler neler yapılıyor bir gün görün <gülüyor> gelinsiniz de vallahi gelelim yemekli 28 olsun. kişinin sığdığı yere 31 kişi de sığar Güzel yani, yani. canım ne olacak <gülüyor> evet 3 yani. tabak da bize koyarsınız evet. tabak yoksa bile bize gazete öyle. kağıdının üstünde yere koyun oradan değeriz sıkıntı olmaz ya da kapıdan bize. alıp gideriz yani eğer <gülüyor> yani evet, ya biz bu bayramda bir ramazanda da iftar yaptık bahçede, bahçede böyle bahçede bütün alakasız masaları birleştirdik bir görseniz aynen Coca Cola sosyaları vardır ya öyle oluyor hani Hiçbir marka hiç bilmiyoruz o markayı. Hiç sizden duydum hiç o mark O kelime marka olduğunu bile anlamadım. Bir ses duydum herhalde. Evet çok özledim. Yürresel, böyle yerel bir içecek oluyor. Yürresel içecek oraya. evet herhalde. Sağ olun evet, başa kalın. Görüşmek üzere. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ama çok güzel şarkı yapmışsın. Yani onu ben de söylerim. Aa. aa, aa. Aa, Bu arada insiyat... şarkılarda çok oğlama var Dikkatimi çekti geçer gün oğlama. oğlama mı? Şarkılarda oğlama etkisi Hı. diye geçer Kaçlarını düzeltirsen Kaçlarını düzeltince sesin de değişti yalnız Serdar evet. Bey demiş ki En son 15 arkadaşımı davet ettikten sonra Annem bir daha kimseyi çağırmama izin vermedi ya, Affedersin y Bir şey gibi bıraktılarsa demiş. Şey gibi demek istemiyorum burada da Ne evet. demek istediğimi ben de bilmiyorum aslında Genişin mesela erkek ya evet. o yüzden Hanzo gibi bırakmışlardır evi anneye. Kızlar olsa gene onlar böyle bir havaya giriyorlar bir ama yok ya şey bırak nerede falan. kızlar da hiç toparlamıyor kaç tane ebeveyn şimdi yok yok bizimkilerde şey hiç öyle bir şey yok yani kızı erkeği aynı. Belli yaş grubunun şeyleri aynı oluyor. Kız bak. erkek fark etmez zaten e, evi, toplayan, evi toplayan evlat olsun diye bir şey var. Ne kadar güzel <gülüyor> bir <gülüyor> sözmüş o. <gülüyor> <Temenni. gülüyor> ne kadar zorlama ve çirkin bir sözüm. <gülüyor> İstersen son dakikalarımızda esprileri şakaların dozunu biraz düşürüp talihlikle <gülüyor> açıklayalım. Çünkü çok yüksek dozda devam eden bir programda Bence biraz soğuma dediğimiz kısmı yapmamız gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet çok gerçekten e, sağduyu çağrısıydı resmen Ege'den gelen sağduyu çağrısı programın son dakikalarında. Evet, programın son dakikalarında. Kaç şişeye veriyoruz davetimiz? İki olan? şanslı ismi buradan anons edeceğiz. Buradan anons etmemiz gerekiyorsa iki şanslı dinleyicimizi. Ben şimdi isimleri kod adlarıyla söyleyeyim. Hiç hı hı. böyle eskiden de güzel yazıyorduk yeni uygulamamız. Bilgisayar programımız şey oldu ya hmm. ondan şu anda yani birbirini Mesela değil. 20 kişi sansasyon var canım, bak mar mar Maraban Eslihan var Ev sahibi Ali var ondan sonra Halıcı Egemen var Elif denen ha. Başak var. Egemen Halıcı diye de geçer. Ee, ondan sonra e Aşortmanlı Elif var Aşort... Aşortmanlı Elif diye yazmışım. Tabii tabii doğru Aşortmanlı Elif Seyitlerine Ve... karşı Aşortmanlı daha mesafeli olduklarına karşı resmi... O aşortman geldik. ki sevdiklerine güven düşmana korkusu, <gülüyor> korkusu olan korkusu aşortmanla. Ve o zaman Elif Hanım'a verelim zaten hamileymiş bir daha ne zaman sinemaya gidecek? Vallahi tadını Şuna çıkarsın. Şunda kaldı 3-5 haftası gezebilecek. Bir bakayım kokuya karşı duyarlı dönemi mi? Duyarlı dönemi evet. Mısır kokusundan tık <gülüyor> yani sinmez herhalde ama olsun olsun. Elif Hanım tebrik ediyor sizi çifte tebrikler hem hamileleriniz için hem de davetliğiniz için. İkinci tebriğimiz... İkinci tebriğimizde de İrem Hanım'a olsun. İrem Ünal'a. Ee, çünkü o da e, ferak ferak dört tıkıştırma teknolojisiyle dokuz kişi alıyor evi. On kişi almaz diyor. Çok özendim diyor. Hani millet yirmi evet. kişi, on beş kişi, otuz kişi diye. Bir, bir salon falan. görsün orada. Ee, İrem Hanım <gülüyor> kendi evi gibi düşünsün. Kesin kaç kişi alıyor? Kaç düşünün. kişi olan salonlar. Ona da bir şey olsun. Onun da bir vizyonu açılsın. Ferak <gülüyor> ferak izlesinler. İzlesinler. İki yüz, iki yüz elli kişi alır o salon benim tahminim. Temiz. O zaman İrem Hanım ve Elif Hanım tebrik ediyoruz sizleri. Ben şimdi İrem Hanım galiba hep Twitter'dan espri, mı? Hep espri geldiği için aklında tutuyorsun kendini anladığım evet. kadarıyla. Dozu düşürmeye çalışıyorum. Twitter'dan galiba İrem Twitter'dan Hanım Twitter'dan İrem Hanım hmm. ve normal Ona telefonla... E... Elif Hanım da bize ulaşırsa ayrıntıları kendisine aktarabiliriz. Ama ben... derse girmiştir şey yapamaz. O da okay, kendi biliyor. ya Derse girmiştir diyorum. Elif Hanım ne derse girecek? Bizim zamanımızda hamile öğrenci vardı olabilir. Niye öyle her şey kendi değerli argılarınızla şey yapıyorsunuz? Çok güzel, çok cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Hem de bütün öğretmenler sonra onun hep çocuğunu soruyorlardı. Bana hiçbir şey sormuyorlardı, ben de kıskanmıştım. Bizim çocuğumuz yok diye, sempati göremiyoruz diye. Bir son dakika tweeti olarak, Lebahat bir tweet atmış. Hı hı. Bu da benim salonumdan diye. Değişik bir ortam var burada. E, şöylesini paylaşayım. Herkes... Kız kıza oturmuşken eve Drakula mı girmiş? Dracula gelmiş. Kaç kişi var orada? Arkada? Arkada 2 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 5, 12 Önde 5 kişi var değil mi? 10. 13. Partinin daha ilk dakikalarımız sanki o adam o pelerini açacak ve ondan sonra başlayacak gibi. Yok altında pantolon var adamın. Ama üstü çıplak olabilir dansçı Görüyor. olabilir. O böyle çekildiğinde hemen çıkanlar. Çıt onu bir şey yaptı bize. Retweet e, ettim. Ritvayt ettiysen. Onu bize retweet et Oktay. Ben bu adamı tanıyorum diye şeyler gelebilir. Aynı zamanda gösterdim de size paylaştım. Peki sevgili dinleyiciler. Paylaşım için teşekkürler hepinize. Keyifli paylaşımlarla sonuç odaklı bir program olduk. Fulya'dan ee, tweet var. Fulya'dan. <gülüyor> biraz <öyle> uzatır mısınız <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Çok... <gülüyor> biraz uzatır mısınız diye gelmiş ve öpücük göndermiş bu öpücüğe kayıtsız kalamayız ee, yani. tabii uzatır. o senin yapmadığın espriler vardı Ege, bir, biraz... birikmişlerim şimdi, vardı o birikmişleri program çünkü soğudu şimdi tekrar bir ısıtma dönemine e, giriyoruz nasıl ki böyle yükselişler zaman, alçalışlar oluyor turna, turna konusunda benim dört tane esprim kaldı onları alalım Şimdiye, açmak bir saçma olacak bu arada leyle, adını... leylekli e, şey varmış şarkı mı neymiş e, replikas Sınır varmış. Leylek diye şarkısı. Replikas. Aa, tabii doğru. İç Anadolu türküleri yapıyor. <gülüyor> türkü diye mi sormuştuk? Şarkı, Şarkı diye, diye sormuştuk. Egecim. Ama illa türkü de şey yapacaksa ben replik. De arıyorum canım. Bir de Mevlana'nın bir gazeli varmış. Leylekle ilgili mi? Leylekle ilgili. Hmm. Leylek kuşların şeyhidir diye tanım duyormuş. İşte aynısını söylemişim. Ben yani o kadar güzel... Güzelleme yaptın sen de leylekleri. Değerli bir kuşumuz varken hiçbir Türkiye'de kendini yer bulamıyor. Kartallar, Şahinler falan hepsi Türkülerde de var. Kuzgunlar var. Kuzgun da yok ya türkü. Kuzgun türküsü Kuzgun, var mı? var. Leylekle ilgili atasözü de vardı değil mi? Leyleği her kuşu... <gülüyor> evet. Leylek, <gülüyor> leylek kaldı. Bir leylek kaldı çünkü. O diye, öyle bir şey çok vardı. Çok bir hayvan olduğundan. <gülüyor> türkü değil atasöz. Yalnız atasözlerini sormamıştık efendim. E, deyimleri sormamıştık. Ondan sonra... ...falanlar filanlar. Şimdi tabii ki... <gülüyor> o zaman bu da bir şey olarak... ...Oktay sen bunu portatif bilgisayarına not alır mısın? Alayım abi. Ne Yine Yine alıyorum. alıyorum. Kuşlar ve türküler konusu konuşulsun. Konuşulsun ve ona göre şey yapısın. Herkes de ona göre bir ayarlamasını yapsın Duş, ya. Duşta söylenen şey konuşulmayacak mı? Diye ya, yarın duşta söylenen... Bakıyorum, hayır. Duşta söylenen... Portatif bilgisayara hayvanlı, daha önce... Duşta söylenen hayvanlı türküleri konuşalım. 15 Ekim'de onu konuşacağız diye not almışız <gülüyor> abi. Tamam. O zaman yarın duşta söylenen şarkıları konuşalım ya. Duşta söylenen şarkıları duşta konuşalım. Söylenen onu şarkı isterseniz 16'sında konuşalım 16'ımız boş. Ama yani şimdi duşta illa hep aynı şarkıyı söyleyeceksin diye bir kaydı. En son duşta hangi şarkıyı söyledin? Ben hep aynı şarkıyı söylüyorum. Ben mesela turnaları çok söylemişliğim var. Turnalar... Ben genelde Ferda'dan bir şey söylüyorum. Ferda Anıl Yarkın'dan. Ne mesela? Üç isimli adam. Çünkü yani güzel bir akustik Bana var Ferda bizim Anlım, banyonu. Bana Ferda Hanım'ın Yarkın'ın şeyini söylesene bir şarkısını. Sonuna kadar, kadar geldik aşkım kavuşamadım. Hı. Ege sen ne söylüyorsun? Ferda Hanım'ın Yarkın'ın otobüslü klibinin şarkısını hatırlamaya çalışıyorum. Otobüslü klibinin şarkısını hatırlamaya Sen orada kal, kış ortasında Yatında portakal. Tarkan değil miydi ya otobüslü klibi olan? Tarkan'ın herkesin Farklı bütün otobüs olabilir onlar. Yani bütün megastarların bir otobüsli şarkısı vardır. Mesela Ajak sen etken. ne tercih ediyorsun ki? Banyoda söylemek için. Benim küçük bir repertuarım var eski şeylerden kantolardan. Mesela? Kanto mu? Hı -hı. Kanto zor olur ya su su. Sen kaç, kaç tane okuyor. kanto biliyorsun ki? Hep onlar zaten birbirine geçiyor. Mesela... Düşüm da zaten kısa sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> putpuri yapıyor ya putpuri. <gülüyor> tır tır tır diye başlıyorum falan. Ben kalender meşrubu. Ondan sonra. Olursa böylesi olsun. Ve fındık kurdu. Fındık kurduğunu gayet güzel söylüyorum. Bir kumple bize fındık Şampuan kurdu. Şampuan kısmı geçtikten sonra sabunlanırken fir ah, ah oh oh kısmını gayet güzel yapıyor. Firriklenme fir kısmında hı hı. yani. Peki suyun akış ıı, hızına göre değişiyor akış mu? Akış yönünde. Debisi <gülüyor> akış mi yönünde. diyorsun? Tebisi. Su... Bu gördü Ankara, Bona, Sera. Bağladın mı? Yoksa beyefendi mi devam eder? Yoksa... Kim devam edecek nasıl devam edecek Yani suyun zaman. akış hızına göre falan onları hep düşünmek lazım E tabi canım o hesaplayacaksın Mesela yani yavaş yakarken daha sılav söylüyorsun Sıladan söylüyorum <gülüyor> <ben söylerim> mesela <gülüyor> Sıladan bir şey söyle bana Sevişmeden uyumayalım mesela Şu anda aklıma hemen gelineren bir, bir şart <gülüyor> Kafa nereye biz oraya söylüyorum Biraz mırıldadır mısın Kafa Allah'tan nereye bana Biz oraya aşkın. Geldik aşkın Ya işte türküler, şarkılar derken vallahi bir programın da artık sonuna geldik. Ya, gerçek ben. mi? Bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne diyor? Ne diyor Fulya? Yeterli diyor mu? <gülüyor> Yeterli. Ferbe Anıl Yarkı'nın e, orijinal kasetini de yarın armağan edebiliriz. özel tamam. gösterimizle beraber. Yarın orijinal duş kaset. şarkılarını konuşacağız. Hepiniz bir, en azından bugün bir duş alın akşam. Söylediğiniz şarkıları yarın bizlerle paylaşın sevgili dinleyiciler. Bizim için yapın en azından bunu. O zaman öyle yapalım hakikaten de İster Ama şimdi şey adımız yapalım. şeye çıkmasın barajları tüketiyorlar diye Bunlar aleni çağrı yapıyor falan filan diye O da doğru Zahide de söylenebilir Mesela duşta Hava mı çıkarsın yani Veya şey vardı bizim o şi, şarkı neydi Stay uzun, to heaven mı Yok yok bizim uzun şarkı stay, Zahide'm Hayır Zahidem be bizim ne? radyoda normalde geceliğin çalardık tuvalete gitmek için kullanılan şarkıydı Onu atarsın tuvalete gidersin Zahide'm işte